Allahü Rabbi Al Amin. Bıssalat ve Selam Allah Sıyıd Al Avelin ve Al Akerin, tamamı aali ve sahibi ajanayin. Ve man tabiğe rihsanin ila yemin. Ama بعد. فَأَدْمُعْ أَيُّهَا الْإِخْوَانَ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ أَفْضَلَ الْهَدِيَةِ الْتِشْيِّجِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرْرِ ve sahibi be hafil nak ve bi senedi muttasil ila nbi sallallahu aleyhi ve, ennehu aleyhi ve sellem ennehu kâl aleyke bi takvallah ila ahli hadis Çok aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Şurada peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin hadisi şeriflerinden salih kimselerin menakıbinden ve akvalinden, sözlerinden, fikirlerinden bir miktarını size nakletmeye çalışacağım. Bu sözlerin açıklanmasına geçmeden önce, evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa ruhu için ve sonra sahib Enbiya ve Mürseli'nin erva'ı için, Peygamber Efendimizin ezbacı, ashabı, etba'ının, ahbabının ruhları için Saadat ve Meşahit Türk Aliye'mizin cümlesinin ruhları için, bütün mukarreb, salih, mütteki kulların ruhları için bu okuduğumuz kitabın müellefi ve içindeki bilgilerin bize naklinde emeğe geçmiş olan ülemanın ruhları için uzaktan yakından bu sözleri dinlemek üzere, <gülüyor> şuraya toplanmış bulunan Müslüman, kardeşlerimin cümlesinin ahirete intikal ve intihal eylemiş olan bütün yakınlarının sevdiklerinin ruhları için hayatta olan biz Müslümanların da Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp sürüp huzuruna sevdiği razı oldukları kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha üç İhlas şerif okuyup öyle başlayalım. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre o zat-ı muhterem Peygamber Efendimiz'in asabından olan Ebu Said Hazretleri demiş ki Ca'e racülün ile sallallahu aleyhi ve sellem bir şahıs Peygamberimiz Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerini huzuruna geldi ve fekale ya Resulallah evsini ya Resulallah bana tavsiyede bulun diye rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurur ki Allahu Teala hazretleri beni öteki peygamberlerden daha farklı bir takım hususiyetlerle mümtaz kıldı. Öteki peygamberlere verilmemiş bir takım imtiyazları bana ihsan eyledi. Onlardan birisi de bu tü cevami kelime bana az kelimeler ile çok derin manaları ifade etmek hususiyeti ihsan olundu diyor Peygamber Efendimiz. Onun için Peygamber Efendimiz'e bir zat gelir, böyle bir şey sorardı, onun söylediği bir söz ömür boyu yeterdi ona. Öyle Bedevilerden, çölde yaşayan kabilelerden Peygamber Efendimiz ziyarete gelmiş kimseler olurdu bana İslam'ı anlat Ya Resulallah derdi. Ayaküstü Resulullah Efendimiz üç beş söz söylerdi, o üç beş sözü dinlerdi o zatı muhterem, ondan sonra ömür boyu yeterdi ona. Hatta bir keresinde birisi sordu böyle, kısa birkaç cümle ile Peygamber Efendimiz İslamiyet'i ona anlatınca, bundan ne fazlasını yaparım ne azını yaparım dedi, şahıs giderken, bu kadarını yaparım, ne fazlasını yaparım ne azını yaparım dedi gitti, Peygamber efendimiz arkasından dedi ki, cennetlik bir insan görmek isteyen varsa buna baksın. Veya dedi ki, sözünde durursa cennete girer. Peygamber efendimizin onun için sözleri böyledir. Bize ne oluyor bilmiyorum ki, biz yığınla söz söylüyoruz. Cemaatimiz de yığınla söz dinliyor. Yine eski hamam, eski tas yani halimizde bir düzelme olmuyor. Halbuki yani insana işte dinlediğini tatbik ederse yetecek şeyler bunlar. Güzel, kıymetli şeyler. Onun için can kulağıyla dinleyelim. allah Teala Hazretleri mağarasına, derinliğine ermek nasip eylesin. Hayatımızda tatbik edip de cennetini, cemalini onunla kazanmak cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz bu tavsiye isteyen zata cevaben buyurdu ki Aleyke bitakvallahi fe inneha u kulli hayri sana takvayı tavsiye ederim. Sen takvaya sarıl. Senin üzerine, boynuna borç olsun mütteki kul olmak. Takva etli kimse olmak senin boynuna borç olsun. Senin üzerine vazife olsun mütteki kul olmak. Çünkü takva her hayırın toplanma yeridir. İçinde her türlü hayır bulunan şeydir. Takva denilen bu. Cuma günleri, cuma namazına erkekler gelip tabi Hanım dinleyicilerimiz ummiyetle cuma günleri gelmiyorlar. Hatip efendi bir bere çıktığı zaman der ki O bir takvallahiyet ve taati. Size size Allah'tan korkmayı ve ona itaat etmeyi tavsiye ederler. Her yerde takva tavsiye edilir. Hatta çok vasiyetler okudum ben. Büyük meşayih-i kiramın, büyük zatların kıymetli kimselerin vasiyetlerinden çok şeyler okudum. İlk başta Evladım, oğlum, takva ehli ol diyor. Mütteki kimse olmayı tavsiye ediyor. Nedir bu mütteki kul olmak? Takva ehli olmak, ehli takva olmak. Ne demek? Bütün hayırların kaynağı, bütün hayırları kendisine toplayan şey takva. Nedir bu? Bunun izahını iyice kavramak için kelimeden işe başlayalım. Takva kelimesi Hangi kökten çıkmış bir kelime? Manası Takva kelimesi, vikaye kelimesinden çıkmış. Korumak, korunmak kökünden çıkmış. Takva, insanın kendisini korunması, <gülüyor> sakınması manasına geliyor. Peki ben neden korunup neden sakınacağım? Hangi şeyden korunup sakınırsam takva ehli insan olurum. Günahlardan sakınmak. Allah-u Teala hazretlerinin yasaklarından, haramlarından sakınmak. Yasaklar, haramlar tabii çoktur. Bunların listesi olan kitaplar var mı? Elbette var. Büyük ve küçük günahları anlatan kitaplar var. İşte şu günahdır, bu günahtır diye madde madde, anayasa maddesi gibi böyle yazan kitaplar var. Hocamız rahmetullahi aleyhinde kitaplarında bunları okumuşsunuzdur ki, Günahları saymıştır, güzel huyları saymıştır, kötü huyları saymıştır. Bu tasavvufi ahlak kitabı, müminlere bağlıdır kitabı, cennet yolları kitabı. Şimdi günahlar umumiyetle çeşitli şeylerle işlenir, gözle işlenir, kulakla işlenir, dil ile işlenir, elle işlenir, harama elini uzatırsın haram günah. Kalp ile işlenir. Kötü zanda bulunursun, daha başka fitne fesat düşünürsün. E haramlık haram lokma alır ya, insanın böyle haramların her çeşidinden kendisini koruması lazım. Tabi haramlardan neden korunuyoruz? Onun arkasında yatan mana nedir? Onun arkasında yatan mana haramlardan korunmadığımız takdirde Allah bizden hoşnut olmayacak, Allah'ın sevmediği bir kul durumuna düşmüş olacağız demek Allah'a asi olmuş olacağız. Dikkat ederseniz günahlara measi derler Arapçada. Measi ne demek? İsyan demek, isyanlar demek. Kul günah işlediği zaman ne yapmış oluyor? Ya Rabbi ben senin buyruğunu tutmuyorum ve bu işi yapıyorum demiş oluyor. Yani. Allah affetsin. Tabii çok kimse günahı işlerken zayıflıkla işler ama yani böyle edepsizce ben sana isyan ediyorum diye bayrak açarak işlemez ama netice itibariyle isyan olmuş oluyor. Söz dinlemedin mi isyan oluyor. Allah-u Teala hazretlerine insan asi olduğu zaman da Allah sevmiyor. Demek ki takva aslında Allah'ın sevmemesi durumuna düşmekten kaçırmak oluyor. Demek ki insan ana tavuğu civcivi üzerinde titrediği gibi Allahü Teala hazretlerinin kendisini sevmesi, kendisinden hoşnut, razı olması meselesi üzerinde titriyecek. Allah beni şöyle yaparsam sevmez, acaba o zaman halim ne nice olur diye ondan sakınacak. Tir tir ondan titriyecek her attığı adımı ona göre atacak, dikkat edecek. Çünkü sonunda mesela Ahmet Efendi'yi daraltırsan, eh <gülüyor> Ali Efendi, Hüseyin Efendi, Mehmet Efendi pek çok ahbabım vardır, doğru değildir ama dersin ki canım bir dost eksik olsun, ne yapalım, o da beni kızdırdı, konuşmuyorum dersin. Darılabilirsin ama allah Teala Hazretleri kainatın sahibi, dünyanın ahiretin, yerin göğün sahibi, maliki, sonra sana çeşit çeşit rızıkları ihsan etmiş, seni bu hale getirmiş, sana sıhhat vermiş, akıl vermiş, evlat vermiş, İslam vermiş, bir, bir çeşit nimet ki saymakla bitiremesin, nimet olduğunun bile farkında değilsindir. Yani öyle nimetler vardır ki elden çıktığı zaman insan, vah, meğerse bu ne kadar büyük nimetmiş dersin. Mesela uyku bir nimettir. Uyku bir nimettir. Ya da buyuyorsun ya, o bir nimettir. Elinden bir alındığı zaman insan o zaman anlıyor. O tarafa dönersin, uyuyamazsın, bu tarafa dönersin, uyuyamazsın. Yani herkesle beraber gecelin uyumak bir nimettir. Korkmak da bir nimettir, İnsanı çeşitli şeylerden korur. Cesaret de bir nimettir, yani nimetleri yok olduğu zaman insan kadirini, kıymetini o zaman anlar. O halde Allah-u Teala Hazretleri bana bu çeşit, çeşit nimetleri ihsan etmiş, kerem sahibi, cömert, lütuf sahibi, Büyük Mevlam, ben ona nasıl asi olurum diye, insan asıl ondan utanarak yani günahlardan kaçınmalı. Utanarak, onun rızasını kaybedersem benim halim hiç olur yazık değil mi? Benim böyle bir şey yapmam uygun olur mu diye oradan kaçınması lazım. Hz. Ömer radıyallahu anh'a sormuşlar takva nedir diye. Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de evet mütteki kullara çok vaatler var. Diyor ki Allahu Teala Hazretleri, cennetler için... Yuhid detlil müttakin, cennet müttaki kullara hazırlanmıştır. Hep duymuş sunuldur ki vel akibetül müttakin, hüsnü akibet, işin sonunda hayırlara mazhar olmak müttakiler içindir. İnna Allahımal müttakin, Allah müttaki kullarla beraberdir. Valla hu yuhipül Allah müttaki kulları sever. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَحْرَجًا وَيَرْزُكُمْ مِنْ هَيْسُ Kim takva sahibi olursa, Allah onu sıkıntılarından çıkartır, çıkış noktası öğretir ona ve ummadığı yerlerden ona rızıklar ihsan eder, ummadığı lütuflara gark eder. Demek ki takva çok güzel şey, onun için sormuşlar Hz. Ömer'e. Hz. Ömer'in misalini birkaç defa da size anlatmışımdır ama cemaat zaman zaman değiştiği için böyle şeyleri tekrar tekrar söylemekte de fayda vardır. Hz. Ömer demiş ki, ey filanca, ey soruyu soran, ey bana takvanın ne olduğunu sorup da öğrenmek isteyen kimse, sen kendi bir tarlada yürüdün mü? Yürüdüm demiş. Diken olan yerde yürüdün mü? Yürüdüm. Ne yaptın dikenli tarlada? Eteklerimi toparladım. Dikenler eteklerime takılıp da benim veya ayağımdaki pantolonu şalvarı yırtmasın diye eteklerimi toparladım. Ondan sonra da bastığım yere dikkat ettim ki dikenin üstüne basarsam, canım yanar diye veya dikkat etmezsem derimi çizer, kanatır diye dikkat yürüdüm. <gülüyor> Hah demiş, takva işte budur. Takva dikenli bir tarlada, dikenli bir yerde insanın sakına sakına düşüne düşüne adım atması gibidir. Müslüman da düşüne düşüne adımını atacak, sakına sakına adımını atacak, Yaptığı işin Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun olmasına çok dikkat edecek. Rızaya aykırı olmasından yüreği korku üzere olacak, hazer üzere olacak. Yüreği titreyecek, ödü patlayacak. Aman yaptığım iş Allah'ın rızasına aykırı olmasın, yakışmaz, ayıp olur, yazık olur diye onun, ondan kaçıracak. Böyle yaparsa insan çok hayırlara nail olur. Her hayır böyle zihniyettedir. Biz zihniyetimizi düzelti versek de bu hale gelebilsek, Bitti, bizim vaazımızın gayesi hasıl olmuş demektir. Yani bir Müslüman adımını sakına sakına atmayı öğrendi mi iş bitti. Teraziyi elde etti, meseleyi halletti demektir. Bu işi nasıl yapayım diye düşünecek, adımını öyle atacak. Rıza-i uygunsa atacak, ayıklıysa atmayacak. Zaten bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, men a'ta illahi, Allah için ver, veren ve mena Allah için vermeyen ve ehabbedillahi Allah için seven ve abqadallillahi Allah için kızan fakat istek mena imana olan imanını kemale erdirmiştir. Yaptığı her işi Allah için yapabilen bir insan kamil bir insan olmuştur. Kamil bir müslüman olmuştur iş biter. Yani demek ki bak biz sözleri işitiyoruz ama manasını idrakimize yerleştirmediğimiz için iyi Müslüman olamıyoruz. Çok basit bir prensip, bu prensibi kim anlamaz? Herkes anlar, alim de anlar, cahil de anlar, büyük anlar, küçük anlar. Yaptığı işi Allah'ın rızasına uygun olarak yapacak, Allah için yapacak, attığı her adım. Onun için Peygamber Efendimiz kendisine cevami-ül insan ihsan edilmiş olan Allah tarafından mümtaz kılınmış, az söz ile çok mana söyleme kabiliyeti kendisine lütfedilmiş olan Peygamberimiz kendisinden nasihat isteyen kimseye diyor ki sana takvayı tavsiye ederim çünkü o her hayırın kaynağıdır. Tamam. Ve aleyke bil cihadi fe innehu rehbaniyet tül müslimin sonra sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü bu ümmetin ruhbanlığıdır cihadı. Cihat ne demek? Bizim Türkiye'deki Müslümanların en az bildiği dini konulardan birisi de cihattır. Çok az bilirler. Hemen hemen bilmiyorlar gibi diyebiliriz. Nereden çıkarttınız bunu? Diyecek olursanız, bir arkadaşı Avrupa'da bir konferansa çağırmışlardı. O da bizi yardıma çağırdı. 3-5 tane kimse Hepimiz üniversitede hocayız. Bir araya geldik. O konferansta konuşulacak mevzuları düşünmeye başladık beraberce. Bu cihat mevzu, tarifi, hududu, şumulu, çeşitleri efendim şusu busu derken koca bir risale olacak kadar iş uzadı ve baktık ki bizim hakikaten o çalışmayı yapmadan önce cihadı bilmiyormuşuz biz. Cihadı bilmiyor yani ahali, halkımız ve münevverimiz cihadın ne olduğunu bilmiyor. Kısaca söylemek gerekirse, cihad yine kelime kökünden hareket edersek, manası iyi anlaşılır, cihad cehdetmek kökünden geliyor, yani insanın ceh sarf etmesi, gayret sarf etmesi. Ama ne cehdet? Niye cehdet dememiş de cihad demiş? Hasınlar ile karşılıklı ceht sarf etmek. O seni yenmek için ceht sarf ediyor. Sen de ona yenilmemek için veyahut onu yenmek için ceht sarf ediyorsun. Mesela katele Arapçada öldürmek demek. Ama katele olursa karşılıklı öldür öldürüşmek için birbiriyle uğraşmak demek. Gıtal, katil öldürmek demek. Gıtal, öldürüşmek demek. Yani karşılıklı vuruşmak manasına geliyor. Bu da öyle. Gayre sarf etmek demek. Cihad, Hasımla karşılıklı gayret sarf etmek demek. Ha, bak buradan ne kadar güzel tarif çıkıyor. Ey Müslüman, senin dinini söndürmek isteyen hasımların var. Gayret sarf edip duracaklar onlar. Gayret sarf edip duruyorlar. Allah-u Teala Hazretleri nurunu yakmış ama o nuru üfleyip söndürmek isteyen insanlar da var yeryüzünde. Tam Peygamber Efendimizin zamanında olmuş, hatta akrabalarından olmuş. Ne kadar garip tecellidir ki? Ne kadar garip. Dünyanın haline bakın, ne kadar gayrı. Amcalar, dayılar, hatta bazen kardeşler, damatlar, insana hasım olabiliyor. Şeytan, şeytan var, nefis var, aldatıyor. Hak yolu herkes görüp de hak yolda gidemiyor. Demek ki Müslümanın dini, Bunlar bu dini söndürmeye çalışıyormuş. Onun karşısında Müslüman da kendi dinini korumak için etmek zorundaymış. Hocam ben şimdi kadar hiç ceht ihtiyacı duymadım. Hiç gayret sarf etme ihtiyacı duymadım. Akşamleyin yatıyorum, elhamdülillah. Sabahleyin kalkıyorum, dinlenmiş olarak. Bütün gece hor hor uyuyorum. Ondan sonra da ezan okundukça camiye geliyorum. Ağır ağır geliyorum, ağır ağır gidiyorum camiler. Yemek vakti gelince yemek yiyorum. Tamam. Yani hiçbir gayret sarf edecek bir şey yok. Yok ama bak, koca imparatorluktan kırpıla kırpıla kırpıla bir Anadolu kal evinde. Şimdi de bu Anadolu'ya da göz diktiler. Bu Anadolu'da elden gitti gitmek üzere. Bak bugün bir mecmuada okudum. İsrail Savunma Bakanı bilmem ne Türkiye'nin savaşılarak yenilmesi konusunda bilmem İtalyan e, devlet adamlarından filancalar konuşma yapmış. Yani hani şu bizim İsrail dediğimiz adam devlet, devletçik Türkiye'yi yenmek, parçalamak, Türkiye ile savaşmak konusunda alene, hani bir diplomatik nezaket vardır. Yani evet sen gene Türkiye'yi e, hudutların içine almak istersin, yenmek istersin, parçalamak istersin ama diplomasi de öyle bir şey denmez yani. Dostluğ denir, müttefikiz denir, komşuyuz denir, gül gibi geçiniyoruz denir. Efendim suh denir, salah denir, barış denir, barış harekatı denir filan ama netice itibariyle niyeti başka olur ama sözde bir diplomatik nezaket vardır. Adam dobra dobra dobra dobra şey diyormuş yani Türkiye'yi şöyle yapacağız, böyle yapacağız, yapabiliriz diye. Başlığını okudum da gözlük elimde devamını okuma imkanı bulamadım ama böyle şeyler, konuşmalar geçmiş. Eh, sen daha o zaman daha şey yaparsan, sarf etmen lüzumunu duymazsan memleket gider. Parçalayan Memleketimizi parçalamak isteyen insanlar yok mu? Yani kim inkar edebilir? Devlet adamları söyleyip duruyorlar. Demek ki cehti sarf etmek lazımmış. Demek ki bizim şu yaşadığımız, alıştığımız klasik Müslümanlıktan ayrı bir başka hakiki Müslümanlık varmış ki o cehti sarf etmeyi gerektiriyormuş. Cehtin çok çeşit çeşitleri var. Yani cihadın çok çeşitleri var. Çünkü düşmanlar çeşitli. Düşmanların bir kısmı Herkesin görüp bildiği düşmandır. Yunanlı dost mu düşman mı? Düşman, belli. Efendim, tamam onu anladık. Böyle düşmanı herkes anlar. Karşına geçmiş, silahı sana çevirmiş, efendim devirmek istiyor seni. veya elindeki malı almak istiyor veya tarlanı almak istiyor veya memleketini almak istiyor. Bu düşman tamam. Buna karşı bir edeceksin. Nasıl cehz edeceksin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, ve kamerâ çok hadis-i şerifleri var da önce ayet-i kerimeyi zikredelim ve eitteu lehum mestata'tun min kuvveti ve min ribatil hayri türhibu bihi aduvallahi ve Siz düşmanlarınıza karşı elinizden geldiği kadar silah biriktirin. Silah hazırlayın. Güç, kuvvet hazırlayın. Düşman sizin hazırlığınızdan korksun. Gücünüzden, kuvvetinizden korksun. Demek ki biz Müslüman olarak uçağı yapmak zorundayız. Efendim, araçları, hastaları yapmak zorundayız, topu tüfeği şimdi bunu yapmak istiyoruz. Hazır ol cenge eğer ister isem sulh su Sulh istiyorsan, böyle yan gelip yattın mı olmaz. O zaman koyunun böyle uzaktan görüp de ne kadar yağlı, tamam kuyruğu da tam yağ bağlamış diye böyle şey yapıldığı gibi uzaktan iştaha çektiği gibi herkes senin üstüne çığlanır. Ancak güçlü kuvvetli olursan, Kudutta böyle kaşını çatıp da elinde silah durursan o zaman korkar. Yok onunla pek sataşmaya, dalaşmaya gelmez. Onun şu kadar ordusu var, bu kadar gücü var, bu kadar kuvveti var der, tedbir olur insan. Bu maddi düşman, bu maddi düşman için bütçemizin üçte birini ayırmışız, ordu kurmuşuz. Ona karşı efendim seçeceksin, şey yapsın diye ve her Müslüman elinden geldiği kadar hazırlanacak filan. Bunun ötesinde manevi düşmanlar var. Manevi düşmanların tabi hadis-i şeriflerde bildirilen çeşitlerinden, ayetlerde bildirilen çeşitlerinden birisi, şeytan. Yani insana kötülüğü yaptırmaya çalışan bir düşmanımız var. Gözle görünmez. Pek çok kimse yaptığı işin şeytandan olduğunu bilmez, yapar. Buna karşı uyanık olamaz. Sonra nefis, nefis denilen bir düşman var. Nefis. Yani aslında nefs. Ama biz onu öyle söylemek zor geldiğinde nefis diyoruz. Hani şu tatlı çok nefis olmuş. O başka o, nefis. O uzatmalı. İnsanın bir de nefisi var içinde. Nefis. Bu nefis de yani insanın kendisi, iç varlığı da kendisine düşmandır. Neden düşmandır? İç varlık Allah'ın emirlerine karşı insanı tembelliğe sevk eder. Uyumayı sever, yemeği içmeyi sever, gezmeyi tozmayı sever, yaşamayı gününü gün etmeyi sever. Ama hayat böyle yaşayanlara <gülüyor> hayat hakkı tanımaz. Ağustos böşe, böceği gibi kış geldi mi o zaman işi iter yani. Çalışması lazım. insanın ya arı gibi olması lazım ya karınca gibi olması lazım. İstikbale karşı da hazırlanması lazım böyle biriktirmesi lazım. E, nefis böyle kötü şeyleri emrettiğinden nefisle de cihat gerekiyor. Hatta Peygamber Efendimiz'den hadisi şerifler rivayet edilmiştir ki nefis ve cihat en büyük cihattır. Neden? Çünkü öteki kötülükler insanın nefsi terbiye edilmediği, dizginlenmediği zaman ittifak ederler onunla. Her türlü kötülük ondan çıkar. Katil nefsine uyup yapar. Hırsız nefsine uyup yapar. Arsız nefsine uyup yapar. Sarhoş nefsine uyup içer. Herkes kötülüğü nefis, nefsine mağrup olduğu için yapıyor. Genel müdür nefsine uyup rüşvet alır. Vatan haini nefsine uyup az menfaate şey yapıp Memleketin menfaatlerini ondan satar. Onun için nefis en büyük düşmandır buyurmuş Peygamber Efendimiz. A'da aduvvike senin düşmanlarının en şiddetlisi nefsü kelleti belki şu içindeki nefsindir diye buyurmuş. Demek ki onunla onunla da cihad etmemiz lazım. Hocam şimdi ben şimdiye kadar hiç duymadığım bir sözle karşılaştım. Kendi kendimle nasıl cihad edeceğim? Kendime karşı nasıl bir gayret sahip edeceğim? Ne yapacağım ben? Aa, bak işte bu nefisle cihadın Ayrı edebiyatı vardır, ayrı ayrı bir sahadır. Bunun kitapları vardır, ciltlerle kitapları vardır bunun. Bunun ayrı e, idman yerleri vardır, talim yerleri vardır. İnsan bu nefsi yenmeyi oralarda öğrenir, ustalardan, hocalardan öyle öğrenir. Buna derler: tasavvur. kat efleh men zekya ve kat khabeh men Nefsini terbiye etmezsen mah olursun, nefsini zapturaf altına alırsan cenneti cemali bulursun. İşte onu yapmak için, nefsi terbiye etmek için, usul var, yol var, metotlar var, uzun bir şey, ilim yani, ilim dalı, tek bir kitap da değil. Başlı başına tarih gibi, coğrafya gibi, tefsir gibi, hadis gibi bir ilim dalı, nefisle de uğraşmak gerekir, o da cihadın en büyüğü oluyor. Onun içine, o nefisle uğraşmanın içine kötü huylarla uğraşmak girer. Mesela sende tembellik huyu var, bende gayretsizlik huyu var halancada itaatsizlik huyu var, halancada kızgınlık huyu var, asabilik var. Efendim, yanına hakkı söyleyemesin girip de, sen haksızsın, şu şöyledir, işin doğrusu budur diyemezsen, parlar patlar, söyletirmez söylettirmez. Yani i̇şte buna benzer kötü huyların terbiyesi de gene nefisle olur. Nefis terbiyesi denilen o ilimle olur. O ilmi kapattık biz, cemiyet olarak, biz 20. yüzyılın Türkiye'si olarak Efendim, o, o şeyi kapattık, o ilmi kapattık. Şimdi millet, herkesin nefsi var ama hem de şey gibi Süleymaniye Camisini kubbediniği gibi kalın, sağlam granit gibi çatır çatır nefsi var ama nefisle uğraşma müessesesi yok, nefis terbiyesi müessesesi yok. Kişinin nefsi olduğundan ve nefsinin kendisine düşman olduğundan haberi yok ve bunun bir bu hastalığına bir ilaç için araması yok. Tabip araması yok. ilaç hap yutması, merhem yapması yok. Onun için kıyamet kokuyor dünyacığım. Türkiye'de hiçbir iş muhtedem gitmiyor. Neden? Nefis terbiyesi olmadığı için. Nerede terbiye edeceğiz nefsin? Beden terbiyesi için spor salonları yaptık. Stadyumlar yaptık. Efendim bakanlık kurdum. beden terbiyesi genel müdürlükleri kurdum. Gençlik ve Spor Bakanlığı kurdum. Bedenimizi geliştiriyoruz. Geliştikçe gelişiyor ama bu bedeni geliştirir de ruhu terbiye etmezsen, sonra zapt edemezsin. Ne demişler, ata, arpayı fazla verdiğin zaman ne yapar? Dapt edemez, üstündeki süvariyi atar, Belli ölçülü vereceksin. Bilmiyorsun köpek besledin mi, hani çoban köpeği olur, ev köpeği olur, şuna olur, bunu olur, fazla gıda verdin mi şaşırır hayvan. Ölçülü vereceksin yani, her şeyin ölçüsü var, hasılı biz öyle anlaşılıyor ki cihadı hiç bilmiyoruz, cihadı bilmiyoruz, gayret sarf etmek gerektiğini bilmiyoruz. İslam için, İslam'ın korunması için, kendi öz Müslümanlığımızın sıhhati, selameti için gayret sarf edilmesi gerektiğini bilmiyoruz. Gayret sarf etmek lazım. Terlemek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, gecesini gündüzüne katıp çalışmak lazım çeşitli düşmanlara karşı. Çünkü fe innehu... Nefaniyetül Müslim'in Efendimiz diyor ki Müslümanların ruhbanlığı budur. Eski ümmetlerde dağın başına çıkarlarmış, dünyayı terk ederlermiş ruhbanlık diye. Evlenmezmiş papaz. Çekilirmiş dağ başına. Ya Allahu Teala Hazretleri. Ya bu sünneti, Necap-i-i sünneti de buyuruyor Peygamber Efendimiz evlenmesi. Hanımlar kötü mü, beyler kötü mü? Hayır. Allahu Teala Hazretleri ne kadar güzel bir nizam koymuş, ne kadar güzel bir sistem koymuş. İnsanları, mahlukları, böyle ertekli dişili şey yapmış da onlar nesilleri sürüp gidiyor. Devam edip duruyor. Ne kadar güzel bir sistem koymuş Allahu Teala Hazretleri. Tebarek Allahü Asenül Ne güzel bir sanat, ne kadar usta bir düşünce, ne kadar mükemmel bir sistem. E, eh, bunda bir kötülük yok. Bunu terk ediyorlar, öyle şey yapmaya çalışıyorlar. Hayır, bu ümmetin bu ümmetin ruhu cihattır. Böyle kenara çekilmek değil. Peygamber Efendimiz gibi biz evleniriz. Evleneceğiz, çocuk çocuk terbiye edeceğiz. Neslimiz devam edecek. Müslümanlar sürüp gidecek kıyamete kadar. Müslüman yer yüzünde kalmaz sonra. Yer yüzünde Allahu Teala Hazretlerine ibadet eden insanlar yetiştireceğiz. Biz arkamızdan bize hayır dua eden evlatlar, torunlar yetiştireceğiz. Hürriyetler bırakacağız. Birken bin olacağız. Elhamdülillah. Böyle sadaka cariyemiz olacak evlatlarımız, hayırlı evlatlarımız bizim sadaka-i cariyemiz olacak. Ne demek? Bizim amel defterlerimize, bizim vefatımızdan sonra da böyle hayırların yazılmasına sebep olan bir şey. O hayır işledikçe bizim defterimize Allah sevap yazacak. Kim yetiştirdi bunu? Babası yetiştirdi diye, dedesi yetiştirdi diye hayırlı vesile, olanlar... vesile olanlara Allah o ecmi verecek. Bizde cemiyeti terk etmek yok, cemiyetin içinde olup cemiyeti ıslah etmek var, cihat var, cemiyetin içinde cehd sarf etmek var, cemiyetin içinde iman düşmanlarına, imanın hastalıklarına karşı mücadele etmek var bizde. Bir kenara çekilmek, silah olanlara Allah o ecbi verecek. Bizde cemiyeti terk etmek yok, cemiyetin içinde olup cemiyeti ıslah etmek var, cihat var. Cemiyetin içinde cehk isaf etmek var. Cemiyetin içinde iman düşmanlarına, imanın hastalıklarına karşı mücadele etmek var bizde. Bir kenara çekilmek yok. Bir kenara çekilirse insan kendisini belki kurtarır ama kendisini de kurtaramaz. Çünkü insan sosyal varlıktır, tek başına yaşayamaz. Sevgi ister, alaka ister, arkadaşlık ister, sohbet ister. Tek başına, dağın başında kaldığın zaman insanın duyguları yavaş yavaş söner, körleşir. Kaba saba bir insan oldu. Onun için, gemiyetin içinde bulunacağız, kötülüklerle mücadele edeceğiz. İmanın hastalıklarıyla mücadele edeceğiz. İmanımızı söndürmeye çalışan ceriyatlarla mücadele edeceğiz. Gayret sahibi. <gülüyor> cihad şimdi, cihad hudutlarda olmuyor. Eskiden, harp adetleri kısa tesirliymiş, ancak bir ok attığın zaman 50 metre öteye gidiyormuş. Kılıç iki metre ötedeki adama savrulabiliyormuş, daha öteye bir şey gitmiyormuş. Sonra biraz kurşun çıkmış, iş uzamış, onun arkasından top, tüfek, füze derken iş daha da yaygınlaşmış. Onun arkasından manevi silahlar çıkmış, soğuk harfler çıkmış. Kimsenin bilmediği basın yoluyla, sanat yoluyla, daha başka yollarla böyle yıpratma yolları çıkmış. Yalan dolan makineleri çıkmış. Onlarla bir milleti içinden birbirine düşman edersin, kardeşi kardeşe kestirirsin, öbür tarafta rahat edersin diye zihniyetler türemiş. Şimdi mesela böyle memleketler var ki, yabancı bir memleketin ordusu gelip oraya yerleşmiş değil ama para akıtmak suretiyle, orada ajanlar tutmak suretiyle kendi rejimini, kendi ideolojisini oraya yerleştirmiş, ondan sonra bir darbe yaptırmış, güya orayı kendisi istila etmiyor ama kendisi adamları oranın iktidarlar almak suretiyle orasını kendisine pek yapıyor. Kendisine bağlıyor. Demek ki başka yolları var cihadın. Biz bundan da çok kabiliz. Yani bizim şu memleketimiz, şu memleketin insanları, <gülüyor> cihadın arbi çeşidinin değiştiğinden haberdar değil. Hala sanıyor ki düşman gelirse trakya'dan takları sürerek gelecek. Veya karşıtan efendim veya şey havadan uçakları şey yaparak gelecek. Düşman içimizde, düşman gazetemizde, düşman her türlü yayın vasıtasında, düşman mektebimizde, kitabımızın içinde bizimle uğraşıyor. Bizi biz yapan, bizi şerefli, haysiyetli, Allah'ın sevdiği, dünyaya adaleti getiren insanlar yapan vasıflarımızı kemiriyor düşman. Hiç kimsenin haberiyor. yok. Onunla mücadele etmek gerektiğini bilmiyor. Nasıl, gerek, nasıl yapılacağını da bilmiyor. Bilsem tamam mücadele edelim. Onu da bilmiyor. Bir araya geleceksin. Ülema yetiştireceksin. Yetişmiş ülemayı destekleyeceksin. Kitaplar neşredeceksin. O kitapları dağıtacaksın. Çocuklarını derleyip toparlayacaksın. Boş zamanlarda hayırları öğreteceksin. Hayırlı ilimleri öğreteceksin. Çocuğun başka ideolo ideolojilere mal olmayacaksın. Sen maddesini yetiştir, evlat diye 20 sene maaş ver, maaşından para, para ayır, yetiştir. Gitsin komünist olsun, olur mu? Sen büyüt, eller alsın olur mu? Sahip olacaksın çocuğunu, kendin gibi Müslüman yetiştireceksin, dürüst yetiştireceksin, ahlaklı yetiştireceksin. Cihad şimdi böyle, evladının hayırlı evlat yetişmesi için, cemiyetinin hayırlı olması için, cemiyetinde şerrin sönüp gitmesi için, hayırın gelişmesi için gayret serp etmek. Evet, bizim ruhbanlığımız demek ki cihatmış, böyle daha başına çekilmek yokmuş. Ve aleyke bizikrillahit taala ve tilavetil kur'ani ve innahu nurul leke fil ardi ve zikrun leke Peki Peygamber Efendimiz önce takvayı tavsiye etti. İkincisi cihadı tavsiye etti. Biz de dilimizin döndüğü kadar size çeşitli yönleriyle onları anlatmaya çalıştık. Acaba üçüncüde ne tavsiye edecek Peygamber Efendimiz? Bakalım iyi dinleyin. Ve aleyke bizikrillahit taala senin boynuna borç olsun, üzerine vazife olsun, Allahu Teala Hazretlerine zikret diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın zikri senin boynunun borcu olsun diyor. Sonra ve tilavet Kur'an, Kur'an-ı Kerim okumak boynunun borcu olsun diyor. Çünkü fe innehu nurun leke fil ard, çünkü o senin için yeryüzünde nurdur ve zikrun leke fissema ve gökyüzünde de senin namın yayılır. Şimdi bunu izah edelim. Zikir. Zikir deyince herkes yerinden şöyle bir doğruluyor. Zikir herkes bir şaşırıyor. Herkesin gözü açılıyor. İki tarafa şöyle bir bakınıyorlar nedir bu filan diye. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Müslüman'ın vazifelerinden biridir zikir. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellez din amen. Üzkürullaha kesira. Ey iman edenler! Allahu u Teala Hazretleri çok zikredin. Emiye. Tam bu şekilde. Arapçasının Türkçesi bu. Bu emir değil mi? Ya iyi öylece ra Ey iman edenler. Allah'ı zikredin. Zikren kesira. Çok zikriyle zikredin. Bela yetirunallaha illa kalila. Münafıklar içinde diyor ki Allahu Teala azmetlebi. Allah'a ne kadar az zikrederler onlar. Demek ki iki de bir de Allah Allah demek yetmiyor. Çok zikredeceğiz demek ki. Demek ki Kur'an'ın emri e o zaman namaz gibi bir şey oluyor bir borç oluyor hepimizin boynuna oruç gibi bir borç oluyor çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de akımız dedi diye biz namazı kılıyoruz Efendim i aleküm-ü dedi diye oruç tutuyoruz demek o zaman zikir de vazifemiz vazifen ya hayırlı sabahlar <gülüyor> şimdiye kadar öyle değil mi sanıyordun? zikir de senin vazifen Allahu Teala Hazretleri'ni her zaman zikredeceksin mevlüdü sen böyle şarkı dinler gibi mi dinliyordun? Allah adın zikri derlim evvela vacip oldur cümle işte her kula Allah adı olsa bir işin önü, her gizebler olmaya adın sonu her nefeste Allah adın demiram Allah adıyla olur her iş tamam bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazam ismi fakin, pak olur zikreleyen her murada irişir Allah diyen bunları sen Şarkı diye, ilahi diye mi dinliyordun, nasihat almıyor muydun şimdiye kadar? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Arapça diye bilmiyorsun ama bak Türkçe ne kadar güzel söylemiş, tam Kur'an-ı Kerim'in tefsiri gibi anlatmış Süleyman Çelebi Merhum. Başını örtüyorsun, efendim şekerleri hazırladım mutfağa, mevludu okuyorsun ondan sonra olmaz. İnsan dinlediği sözün manasını anlayacak, anladığında yapacak, yani sözü üzerinde özüne tesir edecek. Bak peygamber efendimiz zikrullahı tavsiye ediyor, Kur'an-ı Kerim tavsiye ediyor, peygamber efendimiz de tavsiye etmiş o şahsa, Allah'ı çok zikret diye. Efendim yani zikir yasak değil mi şimdi? Gayr kanuni bir şey mi yani zikir? Hayır, Zikir bir ibadettir. Emekli hakimlerden bir Abdullah Arı diye efendi var, kalın bir kitap yazmış. Allah'ı niçin anıyoruz diye bir kitap. Çok güzel maşallah. Allah selamet versin. Allah razı olsun. Güzel güzel anlatıyor. Şu kadar senelik hakimlik yaptım diyor. Kanunları gayet iyi bilirim diyor. Allah'ı zikretmek niye suç olur? Sure ne karışır insana? İnsan Allah diyor. Yani kim Allah'ı zikretmek suç değildir. Ka kanun ona karışmaz. Evet bir kanun var. Tekkelerin kapatılması, şeyhlik, dervişlik vesairenin ilgâ edilmesiyle ilgili bir kanun var. Ama zikir bir ibadettir. Camide bak 33 defa Sübhanallah demedik mi? Demin. Müezzin kılavuzladı. Biz de 33 defa Sübhanallah dedik. 33 defa Elhamdülillah dedik. 33 defa Allah-u Ekber dedik. İşte zikir. Bunu pek çok kimse bilmiyor. Memurlar da bilmiyor. Yani hakimlerin de belki bir kısmı bu inceliği fark etmiyor yani. Demek ki Peygamber Efendimiz o kimseye Allah'ı zikretmeyi de tavsiye etmiş. Kur'an-ı Kerim okumayı da tavsiye etmiş. Kur'an-ı Kerim'i niye okumayı tavsiye etmiş? Kur'an-ı Kerim'in içinde Allahu Teala Hazretlerinin emirleri ve yasakları var. Bizim Rabbimiz ya bizi yarattı, bizi bu dünyaya gönderdi. Bize buyruklarını Kur'an-ı Kerim'de yazmışlar. Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak inmiş. Allahu Teala Hazretlerinin emirleri yasakları var Kur'an-ı Kerim'de. Niye Kur'an-ı Kerim'i tavsiye ediyor bize Allahu Teala Hazretlerinin Resulü? Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, emrettiği şeyleri yapalım, yasak ettiği şeyleri bırakalım diye. Ha, demek ki Kur'an-ı Kerim makam ile okutmak için değilmiş sadece. Evet Kur'an-ı Kerim'i insan açsa, yüzüne baksa sevaptır. Okusa sevaptır. Elif, lem, mim dediği zaman elife bir sevaptır, lama bir sevaptır, mime bir sevaptır çok sevabı vardır, öyle okunduğu zaman da sevap olur ama asıl içindeki manayı bilecek tatbik edecek biz Müslümanların hastalıkları yaygın hastalıkları, bugünün Müslümanların yaygın hastalıklarından birisi de Kur'an'dan haberdar değildir haberdar olmamasıdır bugünün Müslümanı Allah'ın kendisine göndermiş olduğu kitabı okumamıştır daha isterseniz ben hiç tek tek sormayayım, kendi kendinize sorun Kur'an-ı Kerim baştan sona okudunuz mu? Cevabını kendi kendinize verin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra manasını bilerek okudunuz mu? Hani hatim Arapçası ayrı. Manasını bilmeden okuma. Ama içinde bakalım ne emirler var, ne yasaklar var diye baştan sonra okudunuz mu, okumadı mı? Okumadınız mı? Cevabını ona göre verin. Vaksun <gülüyor> lisaneke illa min hayr'et فإنك بذلك تهزم الشيطان. Sonuncu tavsiyesi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> diline sahip ol. Dilini hapset. Dilini tut. İlla min hayr'et. Ancak hayır söyleyeceğin zaman konuş. Aksi takdirde dilini ağzının içine hapset diyor peygamberimiz. Yani çok konuşmayı istemiyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. <gülüyor> Konuşmaları süzmeyi istiyor. Biz konuşmak istediğimiz hususları aklımızın süzgecinden geçireceğiz. Eğer hayır ise söyleyeceğiz, şer ise yutkunup susacağız. Tam ağzımıza kadar gelmiş şeyi söylemeyeceğiz, susacağız. Peygamber Efendimiz bize dilimizi ya hayır söylemek veya tutmak tavsiyesinde bulunmuş. Hadis-i Şerif'i bir kere daha başından sonuna Hatırda kalsın diye, hızlıca şöyle okuyalım, Ebu Said el-Huduri isimli sahabi Peygamber Efendimiz'den naklen diyor ki bir zat, bir kişi Peygamber Efendimiz'e geldi ve ona dedi ki, ey Allah'ın elçisi bana tavsiyede bulun, bana öğüt ver dedi, öğüt istedi Resulullah Efendimiz'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hayır demedi, sonra demedi, çok uzun söz de, söz de söylemedi. Kısaca söyledi. Neden? Çünkü onun her sözü kısadır ama ciltlere sığmaz izahları. O hastayı vermiş Allah-u Hazretleri ona. Dedi ki, sana takvayı tavsiye ederim. Çünkü takva her hayrın kaynağıdır. Sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü cihad bu ümmetin ruhbanlığıdır. Sana zikretmeyi, Allah'ı zikretmeyi, Zikrullah'ı tavsiye ederim ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye ederim. Çünkü bu, bu senin için nurdur, yeryüzünde nurdur, gökyüzünde de namdır, namını arttırır. Yani gökyüzünde yerde nur nasıl oluyor, gökte nur nam nasıl oluyor? Şimdi allah Teala Hazretleri, malum bir insan karanlıkta kalır, karanlıkta kalır, hiç ışık olmayınca nereye basacağını bilemez. Yanlış bir yere basarsan çukurada yuvarlanıp ölebilir yani. Ama ışığı olunca önünde varacağı yolu görür, dosdoğru gider. Zikir ve Kur'an-ı Kerim insanın karanlık yerde nuru gibidir. Yürüyeceği yolu aydınlatır, böylece hakkı hakikati görür, hak yolda yürür insan. Bir de, insan zikrettiği zaman, Hakikaten insanın yüzüne nuru akseder. Yani insanın yüzü nurlanır, gözü nurlanır, gönlü nurlanır. Gönlü nurlandı mı bir insan ne olur? Bazı insanların gönülleri ölüdür. Hiç hakkı hakikati kabul etmez. Onun gönlü nurlanınca canlanır. Canlanınca hakikati kabul eder. Sonra gönül Allahu Teala Hazretlerinin marifetullahının, muhabbetullahının yeridir. Gönül öyle fark olunca allah Teala Hazretleri oraya tecelli eder. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Padişahı ağırlamak istersen evini bir yukarıdan aşağı silip süpüreceksin. Tertemiz olacak, pırıl pırıl olacak, kapının önünü süpüreceksin. Halılar döşeyeceksin ki padişah geliyor. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Gönlünü nurlandıracaksın, ışıklandıracaksın. Pırıl pırıl, tertemiz olacak, kötülük kalmayacak içinde o zaman Allah-u Teala Hazretleri tecelli edecek. Tecelli edeceği ne olur? O uzun bir iş. Ama her şey olur. Bu kainatın sahibi sana rahmet nazarıyla bakarsa, senin gönlüne tecelli ederse her şey olur. Hani eski Evliya Allah bazı şeylerini okuyorsun ya, şöyle yapmış, böyle yapmış. Neden oluyor? Allah sevince öyle olur. Kişiyi sevdi mi allah Teala Hazretleri, hadisi kutsi bildirdiği gibi gören gözü olur, onunla görür. İşiten kulağı olur, onunla duyar. Tutan eli olur, onunla tutar. Yürüyen ayağı olur, onunla yürür. Konuşan dili olur, onunla söyler. Yani her işine yardım eder. Bir insan kendi gözüyle karanlıkta göremez. Allah gösterirse görür. Kendi gözüyle 5-10 kilometre görür, daha ötesini göremez. Allah gösterirse öbür tarafı görür. Duvarın öbür tarafını görür, dünyanın öteki ucunu görür. Okumadın mı? Kitaplarda Hz. Ömer radıyallahu an. Cuma hutbesini okumak üzere minbere çıkmış, halka bağız ediyor. Medine-i de Durmuş, kesmiş sözünü. Ya Sariye, daha dikkat et! Ya Sariye, daha dikkat et! diye seslenmiş. Sariye kim? Irak'taki, İran'daki ordusunun komutanı. Kendisi nerede? Hicaz'da. Bu arada binlerce kilometre mesafe var. Günlerce, aylarca gidilecek yol var. Oradan minberden ona seslenmiş, ''Ya Sariye, daha dikkat et.'' diye. Meşhur bir şeydir bu. Sonra gelince Sariye'ye soruyorlar ne oldu diye, ''Düşmanla çarpışıyordum.'' diyor. Bir cuma günü düşmanla çarpışıyorduk, ''Cihat ediyorduk.'' diyor. Cihat ederken diyor, farkına varmamışım, arka taraftan düşman birlikleri çevirmiş beni diyor. Hazreti Ömer'in sesini duydum. ''Ey Sariye, daha dikkat et.'' deyince, diyor, tedbirimi aldım, düşman şey yapmadım diyor. O Hazreti Ömer'e Hicaz'dan Irak'ı, İran'ı gösteren nedir? Allah. Başka bir şey değil. Allah sevdi mi bir insanın gören gözü oldu mu öyle olur işte insan. Başka uzun misal yok. İşte nur olur. İnsan zikretti mi o zaman her şeyi nur olur yeryüzünde. Sonra göfte de namı anılır. Zikründeki pis sema. Semada da sana zikir olur diyor. O ne demek? Onun da birkaç çeşit izahı vardır. Birisi şu ki biz kûrullah'a Siz Allah'ı zikredin Allah da sizi zikreder. Eğer siz Allah Allah diye Allah'ı zikrederseniz kendi kendinize Allah da sizi zikreder. Ne büyük şereftir. Senin gibi hakir iki para etmez bizler ve toprak parçasını Allahu Teala Hazretleri kainatın efendisi, sahibi, maliki zikrediyor. Ne büyük şereftir. Şereflerin şerefidir. Yani akıl almaz bir şereftir. Eğer sen açıkça zikredersen Allah Aşikare zikir ne demek? Onun da bir iki manası var. Bir manası şudur ki, yüksek sesle Allah, Allah, Allah demektir. İkinci manası şudur ki, insanlara Allah'ı sevdirecek sözler söylemektir. Allah'ı almaktır topluluğa karşı. Ey insanlar gelin Allah'a kul olun. Nelere kul oluyorsunuz yazık değil mi? Niye nefse, nefse kul oluyorsunuz? Niye şeytana kul oluyorsunuz? Niye iki paralık dünyaya kul oluyorsunuz? İki büklüm eğiliyorsunuz da değer mi filan diye Allah'a kul olmaya. Allah-u Teala Hazretlerinin youtubları, kelimelerini hatırlatıp da Allah'a iyi kulluk etmeye yönelmek o da olabilir, o maalesef da olabilir. Allahü Teala Hazretlerini böyle bir topluluğa karşı anarsa kişi Allahü Teala da o kişiyi daha hayırlı bir topluluğa karşı anarım buyuruyor hadisi bu sile. Ne demek daha hayırlı bir topluluk? Allahü Teala Hazretlerinin mukarep melekleri var, kendisine çok yakın mahlukları var, çok sevgili e, mahlukları var onlara anarım diyor. Yani allah Teala da Hazretlerinde buyuracak ki Ey meleklerim, ey benim yakın yara kullarım, yaratıklarım, meleklerim, bana mukarreb olan kullarım, ey kereyi buyun, bak bu kulum şu aciziyle, şu kusuruyla, bu fakirliğiyle, şu cahilliğiyle, şu noksanlığıyla dünyada bu kadar sıkıntı varken, fitne varken, fesat varken, şeytan varken, nefis varken onların hepsinden geçmiş, kurtarmış yakasını da benim varlığımı, birliğimi idrak etmiş İnsanlara beni anlatıyor. Bak şunun haline diye. Meleklerine övünür. Onu anlatır ve över. İşte o semada zikir odur. Semada anılması. Bütün melekler dünyada zikir eden insanın şeyini böylece bilirler. Hatta Allahu Teala Hazretlerinin gezici melekleri vardır ki zikir yapılan yerleri, meclisleri, karanlık yerde ışık yanan yerler gibi tespit edip oraya yığılırlar. Mesela şu şimdi şu bizim bazı meclisimiz, şu hadis okunan, anlatılan, şu toplantı bir, bir çeşit zikir meclisidir. Çünkü hep Allah diyoruz, Resulullah diyoruz. Dinin hakikatlerini anlatıyoruz. Buna benzer meclisleri, melekler tesbih eder, göğe kadar üstüne yığılırlarmış. Demek ki semada da insana nam, şöhret oluyor yani. Zikrullah. Onun için şimdiye kadar pek yapmadığınız ihmal ettiğiniz bu hususta da bir düşünün bakalım. Bu da böyle Namaz gibi, oruç gibi Allah'ın bir emriymiş, ben bu zikri nasıl yapmam lazım geliyor diye, biraz bir çırpının bakalım, araştırın sağ solun. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz dili tutmayı tavsiye etti. Ya hayır söyleyeceğiz ya susacağız. Buradan çıkacak ders, dilini tut ancak hayır söyle, ancak böylece şeytana galibe çalabilirsin diyor. Hakikaten de insan, ağzına gelen her sözü söylerse, çok sıkıntılara uğrar. Onunla ilgili pek çok sözlerimiz vardır, söylenecek ama e, vakit herhalde onlara pek müsaade etmez. Yalnız şu var ki, bir insan dilini tuttu mu, söz onun esiridir, içinde. İsterse söyler, istemezse söylemez, esiridir. Söyledi mi, insan sözünün esiridir. Çıktı bir kere ağzından, Artık o sözün esirisin. Bakalım nereye varacak o söz? Yaydan fırlamış ok gibi, bir kere senin ağzından çıktı mı hayırsa sevap gelir, şerse bekle bakalım. Kanuni mahsursa savcı yakana yapışır. Efendim bir başkasının hukukuna tecavüzse o adam yakana yapışır. Vay sen benim aleyhim de filan niye böyle dedin diye. Ne zararlar olur? İnsan söylediği sözün esiri olur. Onun için sözüne çok dikkat etmelisin. Peygamber e, efendimiz sözünü burada tamamlamış veya rivayet burada bitiyor. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi takva ehli eylesin. Attığı adımı ölçe biçe sakınarak atan her her yaptığı işte Allah'ın rızasını düşünen Allah'ın gazabına uğramaktan çok korkan titreyen insanlar eylesin cümlemizi. Hepimizi dinimiz için kayret etmek gerektiğinin idrakine erdirsin. Böyle hiçbir işe yaramayan, hiçbir kimseye hayrı dokunmayan e, ölü gibi insanlar olmaktan aktif, faydalı, herkese malca, bedence, sözce, nasihatce faydası dokunan aktif Müslümanlar eylesin. Bak bu cemiyet bizim, bu memleket, bu vatan bizim. Biz hayra çalışırsak hayır çoğalır. Biz çalışmazsak şer çoğalır. Çünkü şer kaynakları durmuyor ki, bak cihat dedik. Karşılıklı düşman da bizi söndürmek için uğraşıyor. Düşman durmuyor ki. Ne Yunanlı duruyor, ne Bulgar duruyor, ne Rus duruyor, ne İngiliz duruyor, ne Fransız duruyor, ne Ermeni duruyor, ne Yahudi duruyor. Hepsinin böyle fesatları kaynayıp duruyor. E sen durursan oğlum Etrafta bir sürü böyle kurtlar dolaşıp dururken sen kuzu kuzu böyle yatarsan olmaz. Tetir alacaksın allah Teala Hazretleri cümlemizin dini için ceh sarf uykusuzun rahatını kaçırıp da biraz emek sarf eden, yorulan Yorgunluktan bitap düşüp de şöyle kenarlarda istirahat yerleri arayan, biraz çalışkan Müslümanlar eylesin. Ondan sonra allah Teala Hazretlerinin zikrinden, fikrinden hiçbirimizi gafil etmesin. Kendisini çok çok zikreden kimselerden eylesin. Kur'an-ı Kerim'e yabancı yabancı bakmaktan bizleri kurtarsın. Arapçayı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına vakıf olmak, Kur'an-ı Kerim'in ahkamı ile amel etmek, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamak ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennete girmek nimetine cümlemize erdeşsin. Ve dilimizi hayırlı işlerde kullanmaya hakkı sabrı tavsiye etmekte kullanmaya hayırlı şeyleri yapmakta kullanmaya cümlemizi bağla kesin, Şerleri ağzımızdan çıkartmasın. <gülüyor> Ebu Musa'd el Ansariy, radıyallahu talaa'dan şöyle rivayet edilmiş ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir şahıs gelmiş ve cihada, cihada iştirak etmek istediğini söylemiş ve demiş ki Ahmilni ya Resulallah, yani ya Resulallah bana bir binek nasibeyle ben onun üstüne bineyim de at mı olacak, deve mi olacak, ne olacaksa cihada onunla gideyim. Fakade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ve innehu Filancaya git o seni taşıyacak bir vasıta sana nasip eder sana her için lüzumlu malzemeyi verir. Fe'tahu fe'atahu ba'iran. Feraca ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahbarahu fe sallallahu aleyhi ve sellem ala hayrin felahu mislu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 Kadime sahilun ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fese ede feseket el kavmu. Sünme en deracilan tağu tağul kavmu fakalara aleyhi ve sallam. Men istenne khairan ve istenne bhi ve ve mislu ujuri mentebi ahu. Min gaybi en yunkasa, min şey a. ve men istenne şey şerran vestun nabihi falehi vizruhu ve vizru mentebi ahu min gayre en yunkası evzarihim şey a bir başka hadisi şerif de şöyle Ebu Huzeyfe Huzeyfe Tümlür Yaman radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanında birisi geldi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 sonra adamcağızın birisi kalktı, ona bir miktar hayır yaptı, bir şey verdi. Onu görünce fea'tahu'l <gülüyor> kavm öteki da birer ikişer kalkıp kalkıp ona bazı hayırlar vermeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men istennek hayren kim bir hayrı yol açarsa, yol yaparsa